İyi. <gülüyor> işte Aziz Sabit İşte Peygamberin sizin çokluğunuzla övüneceğini demesi kendine layık gerçek kıymet olanlara söyleniyor Yoksa isim olarak Nubus adında yazıyor. Dini İslam mesleği. Bu sadece nüfus kağıdında kalan bir islamlıkla değil de gerçek yaşantıda olan islamlıkla islamlere teslim olmak zaten neye teslim olacak Hz. peygamberin haber vermiş olduğu hükümleri tam yapmak için teslim olacak onun dışında bir şey aramayacak istemeyecek İşte bu da gerçek müslüman olmanın şartı eğer biz gerçek müslüm zaten bunun dışında bir şey aramayız arayamayız ve de bunu gereğini hakkıyla yerine getiririz Zaten onun varız. Bu alemde olmamızın yegane sebebi hakikati Muhammedi denen o yaşantıyı idrak etmek içindir. Ne dünyaya çoluk çocuk getirmek içindir, ne mağlup sahibi olmak içindir, ne de servet sahibi olmak içindir, ne de herhangi bir boşuna vakit geçirmek için, gezmek içindir. Yeryüzünde bulunması insanoğlunun tek ve özel sebebin kendini tanıması Kendini tanıması yolunda da hakkı tanıması, hakkın hakkı tanıması dolayısıyla da hakkın kendini müşahede etmesi, temaşa etmesi, yani neticeye var alacak nokta burasıdır. Yani hak kendi kendini seyretmesi içindir burada oluşumuzun yegane sebebi. Hak kendini seyreder alemde ama dışarıda olarak seyreder, bizatihi kendini kendinde olarak seyretmesi ancak insan suretindeki mahalden mümkün olabiliyor. İşte bunları idrak etmek, her peygamberin düzeyinin nereye kadar olduğunu, nerede başladı, nerede bittiğini bilmek ve de gerçek Muhammediler <gülüyor> olarak kaynağını hakikati Muhammedi'den almak suretiyle ancak ümmeti Muhammed'e dahil olur oluruz. İşte ahirete geçtiğimizde bir bölük olacak onlar da ümmeti Muhammed ismiyle ve o zamanda gelmiş olacaklar, yani gelmiş olanlardan olacaklar, dünyaya gelmiş olanlardan olacaklar. Fakat bir bakılacak ki, Adem Aleyhisselam'ın ümmeti olarak onun arkasına gitmişler. Dize ki, biz niye ümmeti Muhammed'iz, hazis Peygamber'in arkasında olacağız. Hayır diyecekler, siz ancak, evet isim olarak ümmeti Muhammed'iniz ama yaşantı olarak ancak hükmünde hükmündeydinizdir. Bir kısım bakacak Nuh aleyhisselamın arkasında, bir kısım bakacak İbrahim Aleyhisselam arkasında, bir kısım Musa aleyhisselam, bir kısım İsa aleyhisselamın arkasında olacak. İşte bir bakacağız ki, gerçekten de bu beş milyar, on milyar, bilmiyorum kaç milyar insanlar gelecekler, bunların e, üstte birisi olmazsa Müslüman olarak düşünürler içinde. Bu kadar kalabalık rakama rağmen bakacağız ki Hazreti Peygamber'in arkasında gerçekten bu kadar kalabalık yok. Yani zindiği kadar çok bir kalabalık mı? İşte Hz. Peygamber'in üzüntüsü buradan olacak. Dedem üzülecek bizim için gerçekten üzülecek. Çünkü doğduğu zaman vah ümmeti, vah Giderken vah ümmeti, vah ümmeti. Niye diyordu bunu? Niye diyordu bunu? İşte kendinin getirdiği düzeyi idrak edemeyeceklerine üzülüyordu. Yoksa cehenneme girecekler için falan değil kendinin getirmiş olduğu ilim ya düzeyine gelemeyeceklerini düşünerek üzülüyordu ya, ve de ve de bu öyle bir üzüntü ki diğer peygamberlerin de altına düşeceklerini üzülüyordu. Şimdi bu şuna benzer diyelim ki bir kişinin babası müdür bir yerde onun en yüksek şefsi idarecisi kendini, oğlunu da oraya varis bırakmak istiyor. Ama oğlu birinci sınıfta kalmış, daha oraya kapıcı olamıyor. Baba buna üzülmez mi? Işte halimiz böyle oluyor. Onun için Onun için işte herkes gücünün yettiği kadar bu meseleleri birinci plana alıp Aslı görelim olarak kabullenip ve üzerinde durması ne gerekiyorsa onu yapması. Yani gerçekten kendini verircesine İşte hani bazı kimselere deli oldu, bilmem ne oldu derler. Bu yani tarikata girdi de zikir yaptı da, bilmem ne yaptı da deli oldu aklını <gülüyor> falan derler. Aslında bu doğru bir terim olmakla birlikte ifadesi yanlıştır. Delicesine bir çalışmaya girmek lazımdır bu yolda. Yani kendini feda etmek feda edeceği kendi diye. Nefsini feda ederek gerçek kimliğini bulmak üzere delicesine, gerçekten şiddetlicesine bir çalışmaya girmek gerektir demek istemiyorum. İşte inşallah cümlemiz zaman varken aklımız başımızdayken çünkü ne olacağımız hiç belli değil. Nereye kadar, ne zamana kadar çıkacağımız hiç belli değil. İşte bunları mümkün olduğu kadar, tabii olabildiği kadar ama burada olabildiği kadar derken yine de hepsimize aldanmamak lazım. Bir insanın yapabileceği gerçekten ortaya koyacağı gücü vardır. Fakat zor gelir yapmaz. Ne yapıyor? Bu kadar yapıyorum yine. Samimi olarak gücünün sonuna kadar kullanacak ve doğru gücü tüketecek orda. Bilecek bunun tükendiğini. Teslim olacak orda işte. Sonra ikinci bir gücü faaliyete geçirecek. Daha eski şeylerde geçmişti. İnşallah hepimiz buna Kadir oluruz. Adem'den Murat insandır. Ademi ve alemi halk edip kendini ayna kıldı demekten Murat ise kendini ayna suretinde ishar etti demektir. Yani bakan o, bakılan o, bakı, baktığı mahal o, görülen o ve görmek Görüşmeler. özelliği de o. Ve yine cemaliyle cemalini o aynada kendine arz edip ve bir yüzden bakarak kendi güzelliğini aşık olup hayran kaldı ve niyaza daldı. Bir diğer yüzden maşuk olup naz ve işveye girdi, kendi güzelliğini kendine arz edip cilvekar olup tecelli etti demektir. Burada bakan bakılan ve bakmak ve ayna aynı şeydir. Ve bu insanı kamil öyle bir mutlaktır, saf, parlak. Yaldızlı aynadır ki, mutlak cemal olan hak, kendi kendini kayıtsız ve şartsız orada müşahede eder. Hiçbir kayda girmeden, yani şu eksiktir, şu fazladır, şu renklidir, şu renksizdir falan, hani herhangi bir yoruma girmeden, mutlak olarak kendini orada müşahede eder, seyreder diyor. i̇nsan Kamil'in aynası, hakkın tecellisine göredir. Diğerlerinin olan tecelli, kulun zannına ve kabulüne ve itkazına göredir. İşte demek suretiyle e, aşağıdan beri anlatılanların başka bir açış getiriyor. Allah hakkı söyler ve doğru yola ihya eder. Hazreti Cemalüddin-i Arabi kaddese sırruhu Fusus e, isimli kitabının son kısmında yukarıda zikrede zikredilen mevzularla ilgili bazı sözleri vardır. Onları kısmen buraya alıyoruz. Hazret şöyle buyurur. İtikad edilen Allah Kulun zannına göre tasavvur ettiği ilahtır. O da sıfattır. O senası kendi itikadı ve zannı üzere olup dolayısıyla öngüsü kendi zannınadır. Bu sebeple diğer itikadları kötüler eğer insafı olsaydı böyle yapmazdı. Zannında bu mabudu meydana getiren kişi cahildir. diğer bütün itikatları gerek e, şeksiz kötüler ve itiraz eder kendi itikadının hilafına göründüğü için diğerlerinin mabukları hakkında olan itikatlarına karşı gelip onlarınkini inkar eder eğer Şeyh Cemil Bağdadi Hazretlerinin levun mai levun yani suyun rengi, kabının rengidir. Sözünü duymuş olup, o bunu söyleyen kişi bu sözü duymuş olup, manasında anlamış olsaydı, hiç karşı gelmez ve her itikad sahibinin itikadını sahibine teslim edip, irfan sahibi olur, hatta hala Hazretlerini her surette görüp, bilip, idrak eder. Bu Teala hazretlerini her surette görüp, gerek tenzih şekliyle gerek teşbih şekliyle ve tenzihin ve teşbihin birleşmesi tevhid şekliyle, tevhid yoluyla o suretle görüp, bilip evlâ görüyor. Değil mi? Kendinde belirli bir ilimle görüyor. Sonra bu görüşü gerçeğe dönüşüyor, bilgi hükmüne giriyor. Bu ilmel gerçek halidir Ve de idrak ediyor neticede. Yaşıyor. Yani aynel yakîn hükmüne giriyor. Bu bilgi kendisinde. O kendine özel bir mağbut tasavvur eden kişi zan sahibidir. Ne alimdir ne ariftir. Yani böyle tasavvurda olan bir kişinin cahit ne alim yönü vardır ne arif yönü vardır. Cahil zan yani hükmünde olan cahildir. Yani, söylüyor, cahil Arif olan tabii evet. ki cahil hükmüne girmez. Onun için allah Teala ene, in de zannı, zannı yani kulumun zannı üzereyim buyurdu. Yani ben kuluma ancak itikad ettiği suret, surette zahir olurum. Bu itikadı ister ıtlak, <gülüyor> ister takyit cetinde olsun. Yani ister bunu mutlak olarak kabul etsin, ister evet. kayıplı olarak kabul etsin. Çeşitli itikatlarla itikad edilen ilah, muayyen, mabut ve sayılıdır. Kulun kalbine sığan ilah da odur. Burada bir başka yere artıf yapıyor. Hani ben alemlere sığmam, kulunum, alemlere sığarım. dedi işte bulduk. Yani kişinin deki kendi idrakini yani. duyur. Çünkü bir mahalli meydana getiren o mahalle sığmaz. Şimdi bir kimse bir iş yapıyorsa meydana bir fiil getiriyordur. Ama meydana getirdiği o fiil o kişinin zatını saramaz, evet, yata evet, edemez. <gülüyor> Belirli bir yönünü ancak orada kuzu ulaşık. Yani hakkın bir tecelli yüzüdür. Yani bir tecelli yüzüdür. Başka ilah demek değildir. Ama mutlak olan ilah, cemal sahibidir ve ondan başkası da bulunmaz ve hiçbir yere de sığmaz. Gönüle dahi sığmaz. Nasıl sığsın ki? Cümle eşyanın aynıdır. Zatından gayrı bir şey yoktur. Gönlün dahi aynıdır. Hatta kendi varlığına sığar veya sığmaz demek caiz olmaz. İşi buna göre düşün ve alınır. Bu anlamı için böyle bir şey Yukarıda anlatılanlar hakkında bir misal getirmek isteriz ki daha kolay anlaşılsın. Bir sevgilinin güzelliğine bakılsa ve onun etrafında yüz bin ayna konulsa o sevgili kaç yüz bin görülür? Ama aslında bir sevgili ve bir yüz iken. o aynaların istidat ve kabiliyetlerine göre kimin de parlak, Kiminde de kederli, kimin de doğru, kiminde de eğri büğrü gösterse ve bir kimse de sevgilinin ancak bir aynadaki resmini görüp diğerlerini inkar etmiş olsa arif olmuş sayılmaz. Arif olan bütün aynalardan görünen sevgilinin türlü suretlerini tasdik eder, hatta ayna ile veya aynasız dahi görür. Beyt nice yüz bin göze görünen bir suret imiş aşikar. Kendi güzelliğine yine kendi olmuş talepkar. Işte kısaca iki cümlede birçok Allah evet. istenen meseleleri derleyip toplayıp yazmış. Nice yüz bin göze görünen bir suret imiş ki bu da aşikar. Yani, yer bak, yer bak kendi güzelliğine, yine kendi olmuş talepkar. Başkası olmadığına göre tabii ki kendine kendi olacak talepkar. Çünkü kendindeki değişik varlığın, değişik özelliklerin meydana çıkması için Nice yüzbin göze görünen bir suret imiş aşikar kendi güzelliğine yine kendi olmuş talepkar. Yani nice yüz binlerce suret gözükse onda görünen yine kendi. Gerçi e, farklılık bakışına göre ayrı ayrı ayrı ayrı suretler yüzler varlıklar varmış gibi görünüyor ise de aslında bütün bu ayrı ayrı gibi gördüğümüz varlıkların tamamı tek bir varlığı meydana getiriyor. Yani, tamamı Tamamı tek bir varlık. Onların ayrı olması, varlığı kesrete bölmüş olması demek değil. Çoğaltmış olması demektir İşte Bütünün bir parçası. Bütünün evet. bir parçası da değil. Evet. Bütünün bütünü. parçası bütünü. evet. Kendi güzelliğine evet. yine kendi olmuş talepkar. İşte böylece bir mahal diyelim yani ayrılık hükmüyle olmayan bir mahal. Evet. Evet. Bir mahalde bir değişik şekilde zuhur ediyor. Bir mahalde bir başka şekilde zuhur ediyor. Fakat her zuhur ettiği mahalde bir özellik var, bir gaye var. Ve de bu mahaller ile ancak kendini seyrediyor. Ve bu mahalleleri birbirine muhtaç şükrünü getiriyor. İşte o ihtiyaçları sebebiyle mahaller birbirinin peşinden koşuyorlar. Ve peşinden koşup birleştikleri anda da vahdeti yaşıyorlar. Kimisi bunu kısa yoldan, bulabiliyor. Kimisi biraz naz ediyor, uzatıyor, uzak yoldan bulabiliyor. Nasrettin <gülüyor> Hoca'nın ııı hakçasına nasıl mesela katlamış dağıtmasına her mahal kendi bünyesindeki idrakine göre hayatını sürdürüyor. Bir kimseye değerli olan aynı şey diğer bir kimse, kimse için değersiz olabilir onun peşinde koşmaz. Ve de diğeri der ki niye bu değersiz senin koşuyorsun? Aklı vermiyor senin bu işine. Tabii onun aklı ermez. Çünkü ona göre bir şey diye. Evet. Bu misali de fazla açıklamak icap etmez. Arif ne kadar düşünürse ve zevk alırsa o kadar misal bulur. Son bir misal daha verelim. Bir kimse güneşin ışığını görmeden hayli zaman karanlık bir yerde kalsa günün birinde o kaldığı yere renk renk camlar açılsa ve sabah güneşi doğduğunda o camlara vursa içeriye renk renk ışıklar dolar diyelim ki bir cam kırmızı bir cam yeşil bir cam pembe beyaz o zat bunlara bakarak güneşin rengi yeşildir kırmızıdır diye türlü zan ve itikatlara düşer hayal ve tasavvura kapılır ama irfan sahibi işin hakikatini bilir, hakikat halini bilir ve yine bilir ki suyun rengi kabının rengidir. Güneşin renginin tek bir renk olduğunu, gerçi birkaç renkten meydana geliyor ama aslında tek bir renk olduğunu bildikten sonra onların renginin camda oluştuğunu idrak eder. Ve kimseye de bu güneşin rengi yeşildir, kırmızıdır, siyahtır demez. Ancak şurada bir açık kapı daha bırakalım. Eğer o mahaldeki varlık yeş, güneşi yeşil görmek üzere meydana getirilmişse onun itikadına göre tamam güneş yeşildir der. Orada onun halini bozmaz. Çünkü orada öyle gerekiyordur. Onu orada yerli yerince kullanır. Bir yer bakar ki güneşi kırmızı orada tasavvur ediyorlar. Tamam güneş kırmızıdır der. Onun itikadıyla da itikatlanır. Ama kayıt altına girmede. Bilerekten. Bilerek Ve de fazla durmaz onun üstünde. Çünkü bilir ki oranın gereği olur Yani o yaşantının özelliği olur Oraya gayet de bulunmaz. Yani o yaşantıyı bozmaz. Ancak talep baki olursa o mahalle gerçekten güneşi araştırma hmm. özelliği varsa o zaman camı kırar işte. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. İşte bu. <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> İşte bu. Işte o camı kırar. Ama o cam kırıldığı zaman dışarıdan bazı şeyler girer içeriye. Yani gerek soğukluk, gerek sıcaklık. Hı. Işte camın kırılmasını arzu eden kişi bunlara tahammül edebilirse. Yani, c c işte bu celal tecellisidir. Ama cam kırılmadan da Hı. o renk oradan gitmeden silinmeden tamamen yok olmadan da güneşin gerçek renginin ne olduğunu bilmek mümkün olmaz. Çamın muhakkak kırılması lazım. Hele camın üstünde türlü türlü renkler, türlü türlü şeyler işlenmiş ise toz toprak ile nakışlar işlenmiş ise onun hemen kırılması lazım. fazla beklemeye de gerek yok. Ama talep vaki varsa Mümkün tezinin silhtelenmesi İşte böylece eski düşüncelerden yani şartlanmalı düşüncelerden, bakış açısından muhakkak temizlenmek lazım. Başka bir yolu yok. Ama irfan sahibi işin hakikat halini bilir ve yine bilir ki su rengi kabının rengidir. Ve bütün eşyaya ışık veren hakkın nurudur. Nitekim Hazreti Kur'an'da Allah nur semavatü vel arz. Allah semaların ve yerin nurudur. 24-35. Buyurulur ki bu meseleyi açıklar. İrfan sahibine göre iki cihanın aynasından görünen bir yüzdür. Şimdi bu bahsedilenler aslında madde alemindeki oluşundan bahsediyoruz genellikle aslında mane aleminin hayatı yaşantısında da aynı şeydir diyor. Yani ruhlar alemi dediğimiz mane alemindeki yaşantı da tek varlığın o yüzeydeki, düzeydeki yaşantısıdır. Hal böyleyken her arif kendine has bir kemale ermiştir. Ve o kemalden şöyle derler. Ma raʾi tu şeyen illa rūyatullahu baḍefu. Yani akabinde yani hemen Allah görmediğim hiçbir şey yok. Ma raʾi tu şeyen illa rūyatullah fihi Yani bir şey görmem ki onda Allahı görmüş olmuyorum. Ma raʾi tu şeyen illâ kablehû, yani her şeyden evvel onu gördüm, gördüm gibi. Bazıları da illa Allah, ancak Allah diğer bir grupta <gülüyor> la yarallâhu illâ Allah Allah'ı ancak Allah gördüm. Şeklinde beş ayrı seviyeden ifade bulmuşlardır. Arif'dir. <gülüyor> ki bunlar afakta yani dışta olan görüşlerdir. Yani sihirler aleminde olan görüşlerdir. Madde alemindeki görüşlerdir. Ki hep onu diyorlar. Gördüm, gördüm, sonra gördüm, evvel gördüm diye. Maddeye bakan bir bakış idraki içerisinde duyduklarını, hissettiklerini, yaşadıklarını anlatıyorlar. arif Arvı Kamil bu beş görüşün Tamamına vakıf olduktan sonra kamil arif, arif-i billah yani. Tamamına vakıf olduktan sonra nefsinde beş görüşe daha vakıf olur ki bunlar enfüsidir. Kendi yani gerçek iç yaşantısımdır, nefsindedir. Bu diğeri afaki yani dışarıda olan bir görüştür bunlar diyor. Diğer bunun karşısında olan beş görüş ki bunlar enfüsidir açıklanması da burada münasip değildir. <gülüyor> Belki keşfi haramdır. <gülüyor> Na mahrem olan, ehil olmayan. <gülüyor> Arzu eden kimse insanı kamilin eteğine yakışı ondan talep etsin. Zira <gülüyor> menlem yazır <gülüyor> layıha. yani tatmayan bilmez <gülüyor> kaidesi vardır. Yazıyla olmaz. Yaşamak gerekir veselam Şimdi şunları baştan alalım. Mümkün olduğu kadar yavaş yavaş biraz daha. Burada 15'lik kırık bantlar. Aşağıda bizim de o kadar yanımız var. İşte bantları getireceğiz bantlarla inşallah düzeldeceğiz, sonuna erdireceğiz e yani, inşallah şuan. Ma'raetu şey en illa ru'yetu'l-ibadetü. مَاْرَا اَيْتُ Böyle bir şey ki, رَا اَيْتُ Ben görmem şey'en. Ben bir şey görmem. Şimdi beş gruptan, birinci grubun idraki ve yaşantısı. Bunlar hepsi, muhammedi görüş içerisindedirler. مَاْرَا اَيْتُ Ben görmem şey'en. Bir şey görmem. İlla, ancak görürüm. Görürüm ama, neyi görürüm? رُؤَتُ Allah'ı görürüm. Badehu Ondan sonra. Yani, yani, İlk baktığımda bir varlık görürüm, varlık olarak ama bu varlık hakkın varlığı olduğunu hemen idrak ederim. Yani baktığım mahalli ayrı bir mahal olarak düşünmem. Ama evvela varlık olarak görürüm. Yani fiil alemindeki varlıkların hepsini görürüm ama o varlığında hakkın varlığı olduğunu hemen idrak eder ve o yaşantıya geçerim demek istiyorum. Bu birinci kısmı. şey en yine ben bir şey görmem. İlla rüyetullahi ancak Allah'ı görürüm. Ama ne vaziyette? O gördüğüm şeyin içinde. Yani o gördüğüm şeyin özü, aslı olarak Allah'ı gördüm. Yani yine de bir varlık de Fakat o varlığın sonradan değil bundaki görüş, içinde olduğu görüşü. Yani hakikatinin ondan olduğu görüşü. Evet, burada şu ismi, bu ismi, şu ismi, bu ismi almış varlıklar var ama bu varlığın özü, içi yani bütün içi derken içinde bir noktası, yani kalbi şu düğmesi falan demek değil. Yani o görünen varlığın tamamı yani köcrelerine kadar olan bütün varlığı Allah'ın varlığıdır diye düşünürüm, diyor. Diğer bir grupta mağaraya yutuyor. Yine ben öyle bir görüşle bakarım ki şeyen, eşyaya. İlla kablehû. Evvela Allah'ı görürüm, sonradan bu varlıktır, derim, diyor. Ha, burada da bir başka görüş açısı var. Tabii bunların hep kendine göre düzeyleri var. Ama bunlar genelde terhit görüşüdür. Vahdet terhit görüşü, Birleme görüşüdür. <gülüyor> bir şey görmem ki ben illa ancak ondan evvel kablehu Allah'a görüşürüm. Allah'a görürüm bu Allah'ın varlığındandır derim. Yani sonradan varlığa döndürdüm bir şey diyor. Ki bunu bu şekilde görmesi gerçektir. Çünkü bir mahalle hakkın varlığını hamletmek doğru olmaz. Hak varlık Önce geniş manadır. Önce haktır. Fakat mahal olması dolayısıyla olduğu mahallenin ismiyle isimlendirilir. İfade bazıları da illa Allah der. Yani ne varlıktır, ne yokluktur, ne maldır, ne mülktür, ne eşyadır, ne herhangi bir şeydir illa Allah der. İşte burada yorum yok. Yorum yok. Allah der geçer Dördüncü grup kimseler ve beşinci grup kimselerine gelince, <gülüyor> la Allahu, İlla Allah. Allah ancak Allah kıyır. Nasıl başka birisi görsün? Başka birisi yok ki zaten. Bir başka birisi görsün başka birisini. Hak kendi kendini meydana getirdi. Diyordu ya daha önce. Işte hak kendi kendini gördü. Manasını. Yani Allah ancak Allah görür yani başkası görmez ki. Bu hepsini topluyor. Yani. Değeri fazla yorum yapmıyor. İlla Allah diyor. Ya illa Allah diyor. Yani düşüncesi o kadar. Allah derim diyor. İşim o neyle? Hangi ayetle yani geçiyor? Onu söylemek kolay değil. Kul evet, illa sümme zelbu. Kul de ki Allah de. Sonra uzaklaş. Yani uzaklaş oradan diyor. Evet. Allah de geç. İşte bu o ayeti yaşayanlar. Diyor. Yani bir yanlış yapmamış olur. <gülüyor> o kadar Allah da geç diyor. Ve ne şekilde ne surette düşünürsen görürsen gör <gülüyor> gerçektir diyor burada da biraz daha işin kolayı var. Evet. evet. Diğerlerinde biraz kayma ihtimali var. Fakat beşinci de, beşinci de, bütün düşünceleri toplamış, Allah'a ancak Allah görür demiş. Şimdi bu, Allah' ancak Allah görür ve Allah'ın görülmesi mümkün mü? Allah'ı görmek nasıldır? Bu dünyada olabilir mi? girip bir sürü sorular, sualler geçiyor. Aşağıya doğru şimdi bu mesele baştan beri anlatılanların hepsinin özünde olan bir mesele, belki de hepsinden mühim olan bir mesele. Ümmet-i Muhammed, Allah'ı dünyada görebilirler mi, göremezler mi? Mezheplerin bir kısmı görürler kaydını koymuşlar, bir kısmı da göremezler, ahirette göreceklerdir kaydını koymuşlar. <gülüyor> Musa Aleyhisselam'a lenterani kitabı gelmiş. Sen dünyada göremezsin. İşte sen göremezsin sözünden de alimlerin bir kısmı görülmemek hükmü olduğuna göre görülmek hükmü de vardır diye görülebilir hükmü çıkartmışlar. Bazıları da sadece dış manasına bakarak sen göremezsin tamam görülmez Allah deyip kestirip atmışlar. İşte bu gibi meseleler aslında gerçekten araştırılması Bizumlu olan eserlerdir. Hazreti Musa'ya olan hitapta, ya Musa, sen beni göremezsin. Len kaydıyla birlikte göremezsin. Len demek orada mutlak göremezsin. Katiyetlik vardır yani. Len kelimesi katiyet ifade eder. Mutlak sen beni göremezsin demek. Yani. Sen sen, sen olur. He, he. Musa kavminden olan o idrakte olan kimse hakkı görmesi mümkün değil. Çünkü neden? Tenzih babı ile hareket ettiği için, tenzih itikadıyla hakkı ötelere attığı için hakkı görmesi zaten mümkün. Musa Aleyhisselam'ın getirdiği hakikat, tenzih hakikatı hakkı ötelere atmak. Uzakta olan bir şeyi görmek mümkün olmaz. Kendi kendini kesiyor zaten. Ama onun düzeyi orasıdır. Oranın yaşantısı o'dur. Fakat gelelim şimdi Muhammedilere. Ne diyor? Fe'eyne mahtubelli fesem ve veçhullah. Muhammed ile Muhammed ümmetinin arasındaki farka bakalım. Nereye dönerseniz hakkın yüzünü görürsünüz. Hani nerede göremezsin, edemezsin, yapamazsın? E biz kendimizi tanımadığımız için ha göremeyiz, görebilir miyiz acaba? Bu gözle mi görünür, hangisiyle görünür diye kendinize ayaklarımıza bin tane pranga ah denizin dibine. <gülüyor> nerede göreceğiz? Hakkın var diyor. Kendimizi göremezken nerede göreceğiz hakkın var diyor. Ama ayet görürsün diyor. Sonra ne diyor? Bana bakan hakkı görür değil mi o? Beni görür. Daha nasıl desin yani? Daha ne kadar desin yani? Daha nasıl anlatsın? Yani her ayette beni gör, beni gör, beni gör, beni desin. Zaten onu diyor açık kapağına ver. Evet, evet, evet, evet. <gülüyor> Böyle İşte elimizdeki kıymetin değerini gerçekten bilebilirsek, bu yaşadığımız alemde hakkı görmemek bizim için mümkün olmayacak şey değil. Yani görmemek mümkün değil. Görmek mümkün. Ama biz gözümüzü açarsak görmek mümkün değil. yoksa gözümüzün üstünde kalın kalın perdeler varsa önümüzde kim olursa olsun göremeyiz. Uzakta da yakınımızda da olan olsa göremeyiz. Işte görmenin yegane vasfı görmeye mani olan şeyleri ortadan kaldırmak. Işte şartlanmış düşüncelerimizle, şartlanmış akıl yapımızla, belirli sınırlı aklımızla, beşeri aklımızla onu görmeye çalışırsak, nefsaniyetimizle, varlığımızla görmeye çalışırsak tabii ki görmemiz mümkün değil. Aslında cenabı ı Hakk'ı karşımıza geçireceğiz de böyle bizim anladığımız manada bir görüşle görmemiz diye bir şey olay yok. Allah var bir yerde de karşımıza gelecek de ruh gibi, herhangi bir süreyet gibi biz onu göreceğiz, ondan konuşacağız, karşılıklı halleşeceğiz, dertleşeceğiz diye bir şey değil. Bunlar kayıtlamak oluyor dediğiniz gibi. Ayrıca bunlar kısır akılların düşündüğü tarzlardır. Yani basit yönlü düşünceler. Alemlere sığmayan bir varlığı bu gözle ihata etmek, idrak etmek anlamak mümkün değil mi? İşte bu gözle fiil alemindeki yaşantıyı idrak etmemiz, yani baş gözüyle fiil alemindeki yaşantıyı idrak etmemiz ve görüşten idrake nakledip, o aldığımız görüntüleri idrak boyutuna geçirip, orada değerlendirip, analiz edip, gördüğümüz varlığın ne olduğuna karar vermek görme özelliği bulup <gülüyor> ve bu da işte burada dediği gibi fiil aleminde olan yani afakta olan bir görüştür ha, bir de enfüsi görüş olacak ki bu yaşantının kemale erdikten sonra oluşacak olan halidir o da artık fiile bakmadan yani fiil alemine bakmadan ayna misali daha önce de e, izahat verdiği gibi ayna misali, aynada kendini seyretmek suretiyle yani hem ayna olmak hem seyredici olmak hem de seyredilen olmak cihetiyle kendini görmek, tıklalık hakkı görmek Allah'ı görmek diye bir şey söz konusu olmaz. Kendini görmek oluyor. Enfüsi kendini görmek oluyor. Kendini gördüğünde de haktan başka birisini görmezsin zaten. Şu halimizde de aynaya baktığımız zaman hakkı görürüz, kendimizi görürüz. Yani gerçekten bakıyorsak, gerçekten de baksak, gerçekmeden de baksak yine hakkı görürüz, kimseyi görmeyiz başka. Şartlanmamız dolayısıyla kendimiz zannederiz ama kendimiz ortada olmadığımıza göre yine kendimiz, kendimizi görürüz. Işte böylece Ben müsaade lütfen Herkese al. Evet, işte görme, görüş mevzuları, meseleleri biraz görecelikle ilgili yani mahal yönüyle ilgili ve de kişilerin idrakleriyle ilgili olan meseleler. Şimdi bir meseleye yani bir oluşuma bir kişi sağdan bakarsa onu başka şekilde görüyoruz. Aynı oluşuma soldan bakarsa başka türlü görüyoruz. Aynı oluşuma yukarıdan bakarsa başka türlü, aşağıdan bakarsa başka türlü görüyoruz. Bu değişik değişik türlü türlü görünümler aslında tek görünüm ama kişilerin bakış zaviyesine göre değişen hallerdir. Mesela futbol severler e, gol olmasını merakla beklerler değil mi? Ve de bu golün fotoğraflarını çekerler. Fotoğrafçının bir tanesi sağdan fotoğraf çeker. Sağ yönünü alır. Biri soldan fotoğraf çeker. Sol görüşünü alır. Biri arkadan, kale arkasından çeker. Top karşıdan yüzükür. Ama hepsi de aynı şeyi tespit etmişlerdir. Bu ayrı. Diğeri ayrı. Diğeri ayrı. Başka başka şeyler değildir bunlar. Hep aynı şeyin değişik yönlerden tespitidir. Işte e, böylece kişilerin idrak seviyesi neredeyse görüşleri, bilinçleri, idrakleri de o düzeyden olur. O seviyeden olur. Herkes aynı şeyi görür. Aslında. Herkes aynı şeyi görür. Fakat yorum yaptığı zaman değişik yorumlar, değişik görüşler, bilinçler çıkar ortaya. Bunu nasıl yani anlatıyordum Mevlana Hazretleri? Daha başta da geçti ya. Ha, hem üzümle hem de fil hikayesi. Kimisi eee kimisi hortumuna tutunuyor. Hiç işte. Kolay. Kimisi kulağına tutuyor, kimisi fümmenlerine tutuyor ama bunları görenler körlerdir aslında. Gözü açık olan filin tamamını görür ve de ispata şahide gerek kalmaz. Diğerlerinde tutar ama yine de kani değildir. Benim tuttuğum filin ayağını tutan direk gibidir der ama kani değildir yine görüşünde, düşüncesinde. Ama, ha, tahmin. Tahmini, yaklaşık zannik. olarak zanni tahmindir. Kulağına yapışan niye işte tepsi gibidir diyor ya, benzetme <gülüyor> yönü görüşün bilinçini ifade ediyor. Ama gözü açık olan, Arif ne yapıyor? Sizin dediklerinizin hepsi doğrudur ama hepiniz tek şeyi belirtiyorsunuz diyor. Ama herkese göre bir değişik halde, kendilerine göre geliyor. <gülüyor> Neden? Gözüyle görmüyor yani, gerçek gözüyle görmüyor. Yani görme mahalliyle görmüyor da, duygular mahalliyle o gerçeği idrak etmeye çalışıyor. Anladın mı? Şimdi şunun tespih olduğunu gözümüzü kapatıyoruz, parmaklarımızla. Yani dokunma duygusuyla idrakini almaya çalışıyoruz. Ya bize bu yanlış e, bilgi veriyorsa, dokunmayla yanlış e, bize bilgi veriyorsa, yanıtıyorsa bizi. Vade verdiğimiz karar yanlış olacaktır, doğrusu olmayacaktır. İşte doğru karar verebilmenin tek yolu açık gözle görmektir. Ve bu gördüğüne de artık başka şahit gerekmez. Bu e, duygu yönüyle gördüğü yahut tespit ettiği anladığı şeye şahit gereklidir muhakkak. Tereddüttedir çünkü insan görmeden bir şeyin ne olduğunu, evet buna tespit dersiniz ama... Belki bir başka şey de vermişlerdir. Yerdanlık da olabilir, boncuk da olabilir. Ancak bir gören gözlü <gülüyor> göz sahibi bu tamamdır derse biz de kanaat meydana gelir. Yine gören göze ihtiyaç var. Işte e, bu gibi durumlara düşmemek için kişi vaktiyle yani hayatında gözünü açması şart. Hani avam arasında derler ya aç gözünü uyandıracağını bugün artık duracak zaman değildi. İşte gözlerimizi açmamız muhakkak lazım. Çünkü ne diyor? Burada ama olan, ahirette ama olacaktır. Bugün uyanamayan, uykuda olan, yarın da uykuda olacaktır. Bugün ölmeden evvel ölümüz demesi gözünüzü açınız demektir. Başka ifadeyle. İşte biz eğer bu halimizle ahirete intikal edip de hakkı göreceğimizi umuyorsak bu bizim için boş bir hayaldir. Bir zandır. Bir iyi niyettir. En azından. Ama niyet iyi de olsa kötü de olsa neticesi yoksa eğer bize gerçek faydası alamıyorsa ondan biz yararlanamayız. Onun için işte ne yapıp ne yapıp bu değerli zamanlarımızı gereği gibi harcayıp ve de çok güç vaktimizi vermek suretiyle nasıl insan cebinde parası vardır bir mal almak için mümkün olduğu kadar az parayla çok mal almaya çalışır pazarlık yapar, ne yapar, değil mi? Bir malın değeri 50 liraysa 150 lira alır mı onu aklı olan insan almaz ama 40 liraya almaya çalışması onda kendinde olan değeri yerli yerince değerlendirmesi hükmündedir ama karşımız hakkını tabi yemeden kola olmaz. Ama en azından verdiğinin karşılığını almak. İşte bizim de yegane sermayemiz olan olan hayat vaktimiz, zamanımız, bizim sermayemiz mi? başka hiçbir şeyimiz bize tanınan bu yol üzerindeki süredir. Bu sürede ama biz dünyaya dönüp çalışırız ama ahirete dönüp çalışırız. Ne yaparsak yaparız neticesinde neticesinde biz katleniriz. İşte bu süreyi mümkün olduğu kadar en iyi bir şekilde değerlendirmek, adeta o zamana fren yapar gibi yani o zamanın durdururcasına bir çalışma içerisine en kısa zaman biriminde en fazla, en geniş manada istifa, istifadeyi sağlama yönünde çalışmamız mutlaktır. En azından geleceği gelecek için olan o süreyi uzatmak geçmişteki kayıpları da en aza indirmek. Yani telafi etmettir yapılması gerek şey. İşte bunun için zikirleri çok yani yüklenmek, gece ibadetini çoğaltmak, arttırmak, gündüz, boş, uzun şeylerle vakit geçirmemek, bu tip kitaplarla ilgilenmek ve de okunan kitaplar üzerinde akıl yürütmek, sorular çıkartmak, o okunan mevzunun gerçeğini anlamak, eğer bir kitap yükseltmiyorsa onu hemen bırakmak, vakit kaybetmemek için hemen bırakmak, yapabileceğimiz en acil olan meselelerdir. Ve eee bir de sevgi bakımından nereye bağlanmışsak, bize ne mani oluyorsa, nasıl bir bağ, sevgi bağı varsa maddeye karşı, malzemeye karşı bunları en kısa zamanda izale etmemiz gereklidir. Işte eee böylece hayatımıza sürdürürsek neticede inşallah hakkın düşündüğü hakkın düşündüğü ve de peygamberin arzu ettiği şekilde bir ümmet olma vasfına haiz olabilirsek ne mutlu bize? İnşallah bütün bu uğraşmalardan, yorulmalardan, didişmelerden, koşuşturmalardan maksat sadece hakkın rızasını, hakkın rızası dolayısıyla da kendi varlığımızın ne olduğunu idrak etme ve de bundan sonraki yaşantımızda layık olduğumuz yeri bulma üzere olan bir çalışmalardı. İnşallah Cenab-ı Hak hepimize böyle bir yaşantıyı nasip etsin. İnşallah. Kendimizi bilerek, kendimizi bularak, gaflette kalmayarak, vehim ve hayal ile ahirete geçmeyerek gerçek benliğimizi burada bularak ve o şekilde ahirete intikal eden kullarından olması dileğiyle inşallah burada bu işi çalışıyoruz. <istemiş gülüyor> Allahü Aalakum. ve ve ala, şirfi, nur, cemir, enbiyag, alemin, <gülüyor> Son olarak bu mevzuların ortasında ortaya çıkmasına sebep olan. Hz. Şeyh Muhittin Arabi Hazretleri'ne ve İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri'ne şükranlarımızı sunarız. Onlar için de ruhlarla dua eder ve onlara da Fatiha deriz. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Ali Seyyidina Muhammed.